Vahira al-Hadi yani Muhammed صلى الله عليه وسلم, şerl al-umurı muhdestatı ha, ve kulla muhdesten bid'ah, ve kulla Evet Kıymetli kardeşler, Kalem Suresindeyiz, Kalem Suresinin son bölümündeyiz. Bu son bölümünde Allahü Teala bizlere Yunus aleyhisselam'dan bahsediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Fasbir li hukmi rabbika. Fasbir li hukmi rabbika." Rabbinin hükmüne sabret. Yani başına gelen kavminden gördün, Kureyş'ten gördün, müşriklerden gördün, eziyete karşı sabırlı ol. Diyor gibi Allah Teala'nın ulul azmın sabrettiği gibi. Kemal sabır ulul azmi. Oru en az peygamberler dedi de başına birçok sıkıntılar geldi. Değil mi? Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. İbrahim'in, İsa'nın onlar gibi sabretiyor başka bir ayet-i Bu ayet-i kerimede Allahu Teala peygamberine Yunus Aleyhisselam şey yapıyor, örnek veriyor. Tabuk bakalım. Fasbir ve hukm rabbika ve la tekun kesahibil hut. balina sahibini yani balina ile yaşadığı Yunus balığıyla yaşadığı olayı yaşayan peygamber gibi olma diyor. İznada hani o peygamber yani Yunus Aleyhisselam seslenmişti ve huwa yani kederli sıkıntılı şekilde şekilde seslenmişti Yunus Aleyhisselam'la alakalı Allahu Teala Enbiya suresinde şöyle buyuruyor diyor ki vezen noni izzeh be mukaddi ben vezen yani Yunus aleyhisselam izzeh be mukaddi ben gazap öfkeli bir şekilde ne yapmıştı gitmişti Yunus aleyhisselam kavmine kızıyor Kavmini davet ediyor davet ediyor davet ediyor Bakıyor ki kavmi davete icabet etmiyor. Peygamberler geçmiş ümmetlerden haberdar oldukları için, allah Teala vahyini onlara indirdiği için bakıyor ki, anlıyor ki Allah'ın azabı ne yapacak o topluluğa? İnecek. Kavmine kızıp kavminin arasından ne yapıyor? Çıkıyor. Tabi peygamberler Allah'tan gelen izinle kavimlerini ne yapmaları gerekir? Terk etmeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıp Mekke'den hicret ederken ne yaptı? Sürekli Allah'ın kendisine geleceği emri izni bekledi. Değil mi? Sahabelerden birçoğu Medine'ye gitmesine rağmen sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelecek emri buyruğu bekledi. Yunus Aleyhisselam bunu beklemeden kavmine ne yapıyor? Kızıyor. Ee, çıkıyor. Ve e, gidiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ve, e, zannetti ki Ellen nakdir alay, bu nakdir aley iki manada tefsir ediyor halim. Birincisi, yani bizim onun, onu e, balığın karnında sıkıntıya sokacağımızı düşünemedi. Buradaki ellen ne demek? Yani daraltmak, sıkmak. Bir başka tefsire manaya göre, yani bizim onun hakkında bu takdiri yapacağımızı, bu hükmü vereceğimizi, ne yapamadı, düşünemedi. فَنَادَا fil zulumat, فَنَادَا فِي zulumat. Karanlıklarda ne yaptı? E, nida etti, seslendi. Tabi e, Yunus e, Aleyhisselam Saffat Suresi'nde de allah Teala buyuruyor. Şöyle buyuruyor. اِذْ اَبَقَ اِلَا الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ne yapmıştı? Yolcularla ve yükle dolu gemiye doğru gitmiş Kavminden kaçmıştı. Yani kavminden kaçınca kavminden kızıp öfkelenip çıkınca bir gemiye biniyor. Gemide bir yolculuk yapıyor. Tabi gemi ağzına kadar dolu. İçinde yolcular var. içinde yük var. Denizde gemi üstündeki yükü taşıyamayacak hale geliyor. Diyorlar ki ne yapalım? Ne edelim? bakıyorlar diyor ki ya hepimiz geminin üzerinde kalacağız hep beraber boğulacağız ya da kura çekeceğiz isimleri çıkan kurada çıkan kimseleri denize atacağız Allah Teala Safat suresinde yine buyuruyor ki fe hemen men emin minel mudhhadin kura çekildi ve kurada ismi çıkanlar arasında oldu yani Yunus Aleyhisselam'la birlikte denize atılacak ne var? Başka kişiler de var. Yani tek bir kişi değil. Gemi ağzına kadar dolu. Ne yapmaları gerekiyor? Denize birine yapmaları gerekiyor? Burada da alimler şu kaideyi şu zikrediyorlar. Diyorlar ki eğer muhakkak yani bir zarar hasıl olacaksa zararla karşı karşıyasın burada ne yapacaksın? Zararın en hafifini tercih edeceksin irtika bu afı diyorlar irtika bu bu da alimler <gülüyor> yani önünde başka bir çıkma seçenek yok ya geminin hepsi helak olacak ya da bir kısmını atacağız bir kısmı helak olacak burada hangisi tercih edilmeli şerhan? bir kısmı, kısmı. irtika burayın <gülüyor> hasıl olacak meydana gelecek yaşanacak zararın iki zarardan en hafif olanı ne yapacağız tercih, tercih edeceğiz yine burada diyor ki bu şekilde e, kura çekmenin de neyi var, cevazı var. Çünkü e, başka bir çıkış yolu yok. Burada kurayı çekeceksin. E, kimin ismi çıktıysa onu denize atacaksın. Fenada fi'z zulumat. Enbiya suresine dönüyoruz. Diyor ki Allahu Teala fena dafi zulumat. Karanlıklar içinden Yunus ne yaptı? Seslendi, ida etti. Allah'a yalvardı. Peygamberler biliyorlar ki başlarda gelen her musibette o musibeti kaldıracak olan yine kim? allah Teala. Karanlıklar. Bir, gecenin karanlığı diyor. Gecenin karanlığı var. Yani okyanusu düşünün. Kapkara. İki, denizin karanlığı. Üç, Balık. balığın karnındaki karanlık. Balık yutuyor tabi e, Yunus Aleyhisselam'ın deniz e, denizin içinde. Ne diye nida ediyor? Ne diye sesleniyor? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu az zalimi. Tevhid. Yani tevhidle nida ediyor. Tevhidle Yüce Allah'a sesleniyor. La ilahe illa ente Subhanak. Senden başka ilah? Yok. Yoktur. Subhanak seni tüm noksanlıklarına tenzih ederim. İnni kuntu minaz zalimin. Ben evet. zalimlerdendim. Kendime zulmettim. Yani hemen yaptığı hatayı ne yapıyor? Anlıyor. Yani bizde ne var? Ben bir şey yapmadım ki. Bende bir kusur yok. Hep suçu ne yapıyoruz? Başkasına yıkıyoruz. Yani Peygamberler böyle değil. Hemen Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? Ben diyor ee, zalimlerden ee, idim. Festecebna lehu. <fessizlik> Allah-u Teala diyor ki Enbiya Suresinde Festecebna <fessizlik> lehu. Biz de onun bu duasına ne yaptık hemen? İcabet ettik. Eğer başında bir sıkıntı varsa eğer bir dara düştüysen sarılacağın dua tevhid. La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntu minel Yani kelime-i tevhid sıkıntıdan, darlıktan çıkmanın anahtarı. Diyor ki Allah-u Teala Festecebna <gülüyor> lehu. Bizler ne yaptık? Onu onun duasına icabet ettik. Ve neceynahu minel gam içinde bulunduğu bu kederden, sıkıntıdan onu kurtardık. Öyle bir keder, öyle bir sıkıntı ki düşünün, Yunus balığı gelmiş, yutmuş sizi. Balığın içindesiniz. Kocaman balığın içindesiniz. Tabii rivayetler farklı, kaç gün kaldığıyla alakalı. Üç gün diyen var, kırk gün diyen var. Tefsirlerde farklı farklı şeyler zikrediliyor. فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَوْمِ o şekilde de nündi müminleri böylece kimleri kurtarırız diyor Allah Teala yani. müminleri. Yani kurtuluşa erecek olanlar, kurtulacak olanlar kimlerdir? <gülüyor> Müminler, iman edenler. Burada da imanın fazileti var. İman edenlere Allah Teala'nın bir mükafatı var. Allah Teala Safat suresinde diyor ki felella ennehu kana minal musabbihin. Şayet Allah'u tesbih edenlerden olmasaydı Yunus bu dua yokmuşsaydı, lele bizefi batnih ila yom <gülüyor> ibasun Yunus balığının karnında insanların ölüp haş olunacağı güne kadar ne yapardı? Kalacaktı, düşün. Kıyamete kadar kalacaktı yani. Allahu Teala, dile, yani bunu ne yapacaktı? Takdir edip onu orada bırakacaktı. Ama Yunus Aleyhisselam Allahu Teala'yı ne yaptı? Tesbih etti ve. Ee, Allah Teala onu korudu. Yine Safat suresinde Allah Teala diyor ki ayetinde. Fe nabadhnahu bil ara. Biz onu nereye attık? Karaya, boşla attık. Yunus geliyor, balık geliyor. Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? Denize, denizin kenarına bırakıyor. Al içinden eee çıkartıyor. Tabi <gülüyor> Tabii malının içinde kalmış, güneş yok. Oğul yemek yok, içmek yok. Ne olur insan? Hasta olur. Allah dedi ki hastayken ne yaptık? Onu denizin kenarına attırdık. Ve anbatna alay şecrateen min yaqtin onun diyor yanında bir bitki bitirdik. Ne bitkisi bu? Yaqtin. Nedir yaqtin? Kabak. Balkabağı. Yani Kur'an-ı Kerim'de Dikkat et Allah-u kabak bal kabanı zikrediyor. Yani Bu ağacı Yunus Aleyhisselam'ın yanında bitirdik diyor. Yunus Aleyhisselam ne yapıyor buradan? Bundan istifade ediyor. Bu ağaçtan istifade ediyor ve hastalığını bu şekilde yeniyor. Erselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun. Onu biz ne yaptık diyor. Mi'eti elfin yüz bin yahut Yüz binden fazla olan bir grup topluluğa insanları yine peygamber olarak gönderdik yani. Gidiyor. Diyor ki O insanlar bu sefer ne yapıyor Yunus Aleyhisselam'a? İman ediyorlar. Demek ki iman, küfür kimin elinde? Allah, Allah Tanrı'nın elinde. Peygamberlere düşen görev nedir? Tebliğ etmek. Bize de düşen nedir? Tebliğ etmek. İnsanların hidayete ermesi, kalplerine imanın girmesi bizim elimizde olan bir şey değil. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi amcası Ebu Talip yanında 43 sene bulunuyor, duruyor. 43 sene bil peygamberin yanında omuz geriyor, destek oluyor. Onun peygamber olduğunu da biliyor. Yani düşünün amcası yanında büyüttüğü çocukken peygamberin babası gibi ona bakan, şefkat edin, onun ahvalini gören Büyümesini gören, büyüdükten sonra durumunu gören bir adam. Biliyor ki bu adam ne değil? Yalancı. Değil. değil. Peygamber olduğunu da anladım ben diyor. Hadi, şey, bir e, şiir okuyor. Ben diyor Muhammed'in dininin ne olduğunu biliyorum. Hak olduğunu biliyorum diyor. Ama bilgi, bilmek yetmiyor. Mürciye ye göre yeter. Ehli Sünnet'e göre bunu ne yapması lazım? Kalbiyle ikrar etmesi lazım. Diliyle söylemesi lazım. Amedin. amel etmesi lazım. Kalbinden bilmesi Ebu Talib'e yetmiyor. 43 sene e, boyunca peygamberin yanında bulunup ona iman etmemek gerçekten büyük bir mahrumiyet. Ardından Allahu Teala e, peygamberine ayet indiriyor. İnnike la tehdi ben ahbebti. Sen dilediğinde ne yapamazsın? Hidayet edemez. Yunus aleyhisselam kızdı, öfkelendi gitti. Ama e, ne oldu sonunda? allah Teala onu bir imtihana tabi tuttu. İmtandan yine onu tevhidle kurtardı çıkardı ve vermiş olduğu nimetlerle tekrardan bir kavme gönderdi o kavimde Yunus aleyhisselam iman etti. İşte bu kısa Yunus aleyhisselamın kısaca kısası Allahu Teala peygamberinden diyor ki işe sabret yani sabır çok önemli bakın yani sabır bir nur bir aydınlık insan sabrederse sabrederse işin ilk anında öfkelenmez acele etmezse. Sonunda iş onun istediği hale ne yapabilir? Gelebilir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye ne diyor? Sende iki tane diyor hasret var. Bu ikisini Allah-u Teala çok seviyor. Değil mi? El-Hilm ve el Hilm yumuşak huylu olmak. Ve el-Ena'a ağır başlı. Teraş etmemek. Lahu la ente dârakâ ne'metun min rabbihî lenubudabil arayvâ hu mazmûn Diyor ki ona Rabbi katından gelen rahmet ulaşmasaydı Yunus'a e, ve diyor e, şey atılmasaydı karaya atılmasaydı hali nece olurdu Feştebahu Rabbuhu fecealehu min's salihin Rabbi onu ne yaptı? Feştebahu <gülüyor> seçti. Allah Teala onu seçti ve onu salihlerden eyledi, salihlerden kıldı. Allah Teala bizleri Salih eylemezse yani biz istediğimiz kadar gayret edelim, istediğimiz kadar gayret edelim, e, salih olamayız. Allah-u Teala'dan sürekli ne, yapma, ne yapmak lazım? Salah dilemek lazım. Allah'ın bizi ne yap? Salihlerden e, eyle, salihlerden e, kıl. Ardından bu e, sure şu ayet-i kerimeyle bitiyor. Diyor ki, ve يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Az daha kafirler لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبُصَارِهِمْ Seni gözleriyle ne yapacaklardı? Etkileyeceklerdi, yere yıkacaklardı. Bu ayet-i neyin delili var? Demek ki göz, nazar. yani nazar, hak. Nazar nedir? Haktır. Yani bir insanın gözüyle, allah Teala'nın yeryüzündeki sünneti, kanunu bu. Gözüyle, nazarıyla, e, karşısındaki baktığı kişiyi ne yapabilir bir kimse? Tesir, yani etkileyebilir, zarar verebilir. <gülüyor> Allah-u Teala diyor ki, kafirler az daha seni ne yapıyorlardı? Gözleriyle e, yere deviriyorlardı. Lema semiyöz zikra zikri Kur'an'ı duyduklarında ve <gülüyor> koulunen, onlar diyorlar ki, inna <gülüyor> le sana mecnun diyorlar. Ama buna rağmen gözleriyle seni ne yapacaklardı kafirler? Yıkacaklardı. Yani gözün hak olduğu ile alakalı e, birçok. Rivayet var. Bunlardan bir tanesi de El-Aynu hak diyor ki Allah Resulü. Nazar haktır. Velau kana şeyun sabaka'l Kaderden önce kaderi geçecek olan bir şey olsaydı ne olurdu? Nazar olurdu bu diyor. Hadisin devamında diyor ki ve iza tusgiltum fagsilu. Yıkanmak istendiğiniz zaman sizden yıkanmanız talep edildiği zaman yıkanın. Bu ne demek bu? Yıkanmanız sizden yıkanmanız istendiğinde siz ne yapın? Ee, yıkanın diyor. Bunun anlamını şu hadis bize ne yapacak? Ee, anlatacak. Sahabeden Amir İbni Rabia radiyallahu anh. Sahabeden kim? Amir İbni Rabia anh. Yine sahabeden Sehel İbni Hanifi'nin yanından geçiyor. Amir kimin yanından geçiyor? Sehl İbni Hanifi'nin yanından geçiyor. Bakıyor. Se Se Sehl İkanıyor, Tenini görüyor. Diyor ki adamın teni ne kadar bembeyaz. Yani. İlginç. Böyle diyor, bir ten görmedim. Yani maşallah tebarek Allah demiyor. Orada bu sahabe Selim İbni ne yapıyor? Yıkılıyor. Yere yıkılıyor. Yere yıkılıyor. Amirin neyinden etkileniyor? Nazarından etkileniyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hasan ve Hüseyin'i okurken ne diyor ki? U'idhukuma bi kelimatillâhitteamme İn külle şeytanın lehme, in Sizin ne yapıyorum? Ey Allah'ım özsin. Sizin ikinizi Allah'a, Allah'ın noksansız kelimelerine sığındırıyorum. Neyden? Her türlü şeydandan ve haşereden ve her türlü her türlü gözden, nazardan ne yapıyoruz sizi? Sığındırıyorum diyor. Bu, bu duayı çocuklar okumak lazım. Bu duayı e, çocuklara okumak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gel hemen geliyorlar, haber veriyorlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mentettehi Munebihi. Yani sen şöyle, Man tettehimonu bihi. Yeni uyandın sen uykudan. Mübarek. Bismillah. bihi. Allah Resulü diyor ki kimi e, yani görüyorsunuz. Bu konuda kim sizce suçlu? Kim bunu yaptı? Sahabeler diyorlar ki Amir bin Rabia. Vallahi şahit oluyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Alâ mâ ahadukum akahu. Siz zaten birisi kardeşini neden öldürmeye kalksın? Niye öldürmeye çalışsın? Yani bunu insanın böyle gözüyle bakarak e, kardeşini etkilemesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne olarak e, söylüyor? Kardeşinizi neden e, öldürsün? E, diyor ki Siz zaten birisi İzâ ahadukum min ma yu'cibuhu Zaten birisi kardeşine baktığında hoşuna giden onun bir şeyini görürse feyed'u lehu bil Allah'ın ona bereket vermesi için ona dua da bulunsun. Yani barakallahu fike desin. Eğer böyle derse bir kimse gözünün şerrinden ne yapmış olur? Baktığı kimseyi korumuş olur. Şimdi insanlarda maalesef öyle bir şey olmadığı için bakıyorsun Adam öyle bakıyor ki, sana çoluğuna, çocuğuna, kılığına, kıyafetine, arabana adam sana bir bakıyor, sen yıkılacak gibi oluyorsun. Öyle değil mi? Niye? Çünkü adam, yani kim kimin insanlarda haset var, kimin insanlarda kin var. Haset ve kin olmasa bile, halinler öldürüyorlar, bazı gözler var ki, Allah-u Teala o gözlerine ne takdir etmiş? Nazar, Nazar takdir etmiş. Yani baktığı zaman, baktığı kişiyi ne yapıyor? Yani, Etkiliyor. Allah'ın izniyle, takdiriyle elbette ki. O gözün değdiği, nazarın değdiği adam, ne oluyor? Bu sahabe olduğu gibi ya yere yıkılıyor ya da yere yıkılmasa da hasta hale geliyor. Zor duruma düşüyor. Bu çok yaygın. Onun için insan kendinde bilir. Benim tanıdığım birisi vardı. Adam bakıyor böyle mesela. Güzel bir çocuk görüyor. Ne güzel çocuk diyor. Daha maşallah, tebarek Allah demeden küt. Çocuk yere küt diyor. Böyle düşüyor. Ben buna kendim şahit oldum. Birkaç kere ne yaptım? Şahit. Ee, oldum. Sizler de ne yapmanız gerekiyor? Ee, Kardeşinizden yani hoş bir şey gördüğünüz zaman maşallah, tebarek Allah, tebarek Allah Allah'ı mübarek kılsın diye doğada bulunmanız gerekiyor. Allah Resulü buyuruyor. Ne yapsın? Fel yed'u bil bereke. Bereketle doğa etsin. Biz buraya nereden geldik? Sizlerden kimden yıkanması istenirse yıkansın diyor ya. Şimdi geldi. Peki e, nazarın tedavisi nasıl olur? Nazarın tedavisi nasıl olmalı? Eğer nazar eden kişiyi biliyorsak bu hadiste olduğu gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki bir su getirin diyor. O suyla diyor, yüzünü yıkasın. Ellerini dirseklerine kadar yıkasın. Ondan sonra ve diyor izarının ucunu yani ayaklarının alt tarafından ucunu yıkasın. Buradaki yıkadığı suyu ne yapın diyor? Toplayın. O su, o suyu ne yapın? Ee, gözleyen adamın üstüne dökün. Allah'ın izniyle Allah-u Teala böyle bir ne yapıyor? Tedavi. Yani nazarı değen, gözü değen adamın e, elini, kolunu, yüzünü yıkadığı suyla nazar değen adama ne yapıyoruz? Suyu döküyoruz. Allah'ın izniyle ee, bu denenmiş de bir şey. Tecrübe edilmiş bir hadislerde zaten var. E, nazarın gözündeydi insan kendine geliyor. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bizlere e, bu göz değmesinin tedavisini zikrediyor. Bir hadiste de Allah Resulü aleyhi ve sellem diyor ki innel ayni hakkun. Nazar nedir? Nazar e, haktır. <gülüyor> Gözü değen adam bakıp da Tebarek Allah demeyen adam, adama su getiriliyor. Bu adam abdest, mi? abdest değil. Yani yüzünü yıkıyor, ellerini yıkıyor ve eteğinin izarının alt tarafını ne yapıyor? Bedenine, yani tenine suyu değdiriyor. Sonra bu suyla ne yapıyoruz? Hastalanan, yere düşen adamın üzerine bu suyu döküyoruz. döküyoruz. Bu da Allah'ın izniyle ne yapıyor? İyileşiyor, şifa buluyor. Tabi nazarı, de, nazarı değen gözü ile adamı düşüren adamı ne yapıyorsak biliyorsak bilmiyorsak yapacak bir şey yok Te şeyden başka Rukye'den başka. Yani. Yani şey evet. Ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Allah Teala bu surenin sonunu şöyle bitiriyor. Bu ayet yani e bu kitap peygamberin konuştuğu bu zikir alemlere öğüt olarak gönderilmiş nedir? Allah'ın kelamıdır. Bununla bu ayet-i ile Kalem Suresini bitirmiş olduk. Subhanak Allahu Bhamdik.